Bisiklet sevdalısı Berna Kaynak, Change.org Taksim Eskişehir Bisiklet Pazarı adresinde bir imza kampanyası başlattı. Bir bisiklet sevdalısı olan Berna Kaynak, bisikletlerin dokunularak, denenerek ve bağ kurularak alınması gerektiğini belirtiyor ve Eskişehir gibi bisiklet kullanımının yoğun olduğu bir şehirde şöyle bir bisiklet pazarı hayal ediyor. Çocukların ilk bisikletlerini almaya geldiği, bisikletlere binerek kullanmayı denediği, bisiklet süren insanların kaynaştığı, ücretsiz bisiklete binme derslerinin verildiği, insanların bisikletlerini tamire ya da bakıma getirdiği bir ikinci el pazar yeri hayal ediyor. İklim, çevre, insan ve öğrenci dostu olan Eskişehir'e iklim kriziyle mücadele kapsamında ulaşımda karbon emisyonunu azaltmak için bisikletlileri desteklemenin çok yakışacağını söyleyen Berna Kaynak, karbonsuz bir ulaşım aracı olan bisikletin iklim kriziyle mücadelede büyük rol oynadığının altını çiziyor. Eskişehir halkının da bisiklet kullanımını gündelik hayatın bir parçası haline getirdiğini ifade eden Berna Kaynak, İnsanların bozulan bisikletlerini tamir ettirmeye getirebileceği ya da ikinci el bisiklet satın alabileceği bir bisiklet pazarının olmamasını da büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyor. İnsanların doğayla uyum içinde yaşadığı, birbirleriyle kaynaştığı ve bisiklet sayesinde ulaşımda net sıfır emisyona ulaşıldığı bir sistemi destekleyecek ikinci el pazar yeri kampanyası change.org/taksim eskişehir bisiklet pazarı adresine devam ediyor. Çanakkale'nin Çan ilçesinde Hali hazırda iki aktif termik santral var. Şimdi Çan'a bir de yılda 105 bin ton kömür yakacak bir kömür madeninin daha açılması gündemde. Kanser olmak, kirli havayı solumak istemiyoruz. Çan'daki mevcut iki termik santralle kömür işletmesi bizleri zaten yıllardır öldürüyor. Bir de kömür madeni istemiyoruz Yani Ümran Aydın Change.org Taksim Çanakkale Kömür adresine başlattığı imza kampanyasında. Hali hazırda var olan santrallerin kanser ve koa hastalığına neden olduğuna dikkat çekmiş. Son yıllarda aşırı altın ve bakır madeni ruhsatları ile de suların kirletildiğinin, ormanların yok edildiğinin altını çizmiş. Ümran Aydın'a göre Çan en yüksek kanser ve koa hastalıkları oranlarına sahip bir ilçe, son yıllarda aşırı altın ve bakır madeni ruhsatları ile ilçenin suları kirletiliyor, ormanları yok ediliyor. İlçe halkının... Açılmak istenen 180 hektarlık bir kömür madenine dayanacak küçük kalmadığını söyleyen Ümran Aydın başlattığı imza kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Temiz havanın anayasal bir hak olduğunu belirten kampanya Change.org Taksim Çanakkale Kömür adresinde. Depozito iade sistemi, plastik şişelerin otomatlara geri iade edildiği takdirde ürün bedeli harcı ambalaj fiyatını geri ödeyen bir sistem ve 2000'lerin başından beri dünya genelinde başarıyla da uygulanıyor. Her yıl 1 milyon ton atığın önüne geçmeyi hedefleyen bu sistem, Türkiye'de de bir an önce yürürlüğe girmesi ve yaygınlaşmasını isteyen Yasemin Kutluk Change.org Taksim Depozito iade adresinde bir imza kampanyası başlattı. Doğayı korumak adına kalıcı ve teşvik edici bir bilinç oluşturmayı hedefleyen kampanyaya göre bu sistem doğadaki atık yükünü %97'ye kadar azaltmayı vaat ediyor. Ayrıca bu sisteme göre ambalaj otomata atıldığında iade edildiğinde ücreti de geri ödeniyor. Atıkların depozito iade bedeli dolayısıyla parasal bir karşılığı olacağı için de kimse atıkları çöpe ya da Etrafa atmak istemeyecek bu otomatların belirli geri dönüşüm noktalarından başlayarak yaygınlaşmasını amaçlayan imza kampanyası için destek büyüyor. Yasemin Kutluk atık yükünü azaltan kalıcı bir doğa koruma bilinci taşıyan depozito sisteminin Türkiye'de de olması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yönelik bu kampanyaya devam ediyor. Change.org Taksim Depozito iade adresinde. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Ayva, Akkonak, Uluyol, Aktaş, Başköy, Belören ve Soğukpınar köyleri arasında 99.070 hektarlık ormanlık alana mermer ocağı açılmak isteniyor. Bu karara karşı çıkmış Hasan İlyasoğlu Change.org Taksim Kastamonu Mermer adresinde bir kampanya başlatmış. Diyor ki havama, suyuma, arılarıma, ağaçlarıma dokunma, mermer ocağına hayır diyen bu kampanyada Karar nedeniyle meyve verimi düşecek, bitkiler solunum yapamayacak, ağaçlar kuruyacak, 1250 kovan arı sönecek, Kastamonu bölgesinin ünlü kestane ve deli balı tarihi olacak. Yapılmak istenen mermer ocağının yerleşim yerlerine 300 metre mesafede olduğunu söyleyen Hasan İlyasoğlu bu durumda evlerin pencerelerini dahi açamaz. Hatta evlerin bahçesinde bile oturulamaz olacak diyor ve sadece bu mermer ocağı için yüzlerce yılda yetişen ormanların da yok olacağını ifade etmiş. Hasan İlyasoğlu dört köyün ve İnebolu'nun içme suyunun ocağın etki alanında olduğunu bu nedenle de suyun kirlenme ve kesilme riskinin olduğunu altına çizmiş. Diyor ki mermer ocağına hayır çaresi yapan imza kampanyamı 2000'e yakın kişi imzaladı. Change.org Taksim Kastamonu mermer adresinde devam ediyor. Ben Uygar esmi Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balkınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yer